أبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله khayra hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhdathatuha fe kull muhdathatin bid'ah fe kull bid'atin dalalah fe kull dalalatin fi'n. Amma ba'd 13 izle beraber 3 esas ve bu 3 esasın delilleri adlı küçük kitapçığınızı risaleyi okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitabı okuyup anlamaya, buradaki sohbetlerimizde birbirimize müdaresete etmeye, çalışmaya, öğretmeye devam ediyoruz. Geçen hafta İslam nedir? Onu işledik ki bu kişinin yani kulun bilmesi gereken bilmesi gereken ikinci esas idi zira dünyada öncelikli olarak istilmesi bilmesi gereken esas Rabbini tanımasıydı marifetul abdi rabdehu dedik kulun Rabbini tanıması Ve bununla ilgili gerekli tüm açıklamalara değinmeye çalıştık kulun Rabbini tanıması ne demek hangi anlama gelir Kul ne zaman Rabbini tanıdığı zaman La ilahe illallah Yani kelime-i tevhidi gerçekleştirmiş olur Rabbini ne olarak bilmesi, kabul etmesi, tanıması lazım Bunların hepsine değindik Daha sonra ikinci büyük esas olan Kulun dinini Yani genel manada İslam'ı bilmesi Ve özel manada İslam'ı bilmesi Çünkü İslam iki manaya gelmektedir Genel manada yüce Allah'ın göndermiş olduğu kendisiyle bütün peygamberler göndermiş olduğu inanış biçimi yani tevhid. Allah Teala bütün peygamberleri kendi kavimlerine yalnızca Allah'a dinlemeleri için, ibadetlerinde yalnızca Allah Teala'ya yönelmeleri için göndermiş. Ve bütün peygamberler la ilahe illallah demeleri için insanlara tebliğ etmişler. Bu İslam'ın genel manası. Bu yüzden Musa Aleyhisselam'a inanan insanlara da biz Müslüman yani Muslim diyoruz. Nuh Aleyhisselam'a inananlara da Muslim diyoruz. İbrahim Aleyhisselam'a inananlara da ne diyoruz? Muslim diyoruz. Ve bütün peygamberlere, gönderilmiş olan bütün peygamberlere, onların bu davetine, onların bu mesajına yani ibadet ederken yalnızca Allah'a dileme mesajına İcabet eden tüm toplulukları biz diyoruz Müslüman, yani Müslüman diyoruz. Buna biz İslam'ın genel manası diyoruz. Ondan dolayı Allah Allah, en dini, en dallahil ki Allah katındaki tek din İslam'dır. Tek din İslam'dır. Yani tevhiddir manasını. Sonra bir de İslam'ın neyi var arkadaşlar? Özel bir manası var. O özel manası da. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmiş olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a vahyelilmiş olan kendinden önceki bütün dinleri net etmiş yani iptal etmiş olan dil İslam dini ve kulun bilmesi gereken ikinci esas da bu arkadaşlar genel manada özel manada bilmesi gereken ikinci esas bu çünkü kula kabire girdiğinde kul kabre defne gömüldüğünde sokulduğunda Sorulacak olacak. soru bu. Tabi daha önceki derslerde söylediğimiz gibi yani bu orada yapılan bir imtihan ve kazanıldığı zaman da orada e, imtihanın kazanıldığı bir yani olay değil. Bu soruların kabre girmeden önce insanın hayatındaki neyi önemli? Bu sorulara hazırlanışı, bu soruların icabı gereğince yaşayışı, amel edişi önemli. Yani Rabbim kim denildiği zaman Rabbim Allah diyebilmesi için kulun, buna muvaffak olabilmesi için dünyada, bunun öncelikle ne anlama geldiğini yapması lazım, bilmesi lazım. Yani Allah nedir, La ilahe illallah nedir, bunun manası hangi anlamlara gelir, bunu kulun bilmesi gerekiyor. Sonra kula sorulduğu zaman dininle kul o soruyla karşılaşmadan önce bunun dünyada manasını, cevabını ve bunun icabı, mucibi gereğince amel etmesi gerekiyor ki. Kabirde bu soruya ne yapsın doğru cevap versin. Yani yoksa dünya hayatında la ilahe illallah'ın manasını öğrenmeden yaşamış, gereğince amel etmemiş, hatta onun tersiyle amel etmiş, İslam diniyle bilmemiş, tanımamış, öğrenmemiş, onun gereğince amel etmemiş bir insan, kabre girmeden önce o insana ezberletilse dahi bu sorular, soruların cevabı kabirde bunlara cevap vermeye muvaffak olamaz. Zaten İslam dediğimiz zaman arkadaşlar daha önceki derslerimizde açıkladığımız gibi İslam imana göre karşılaştırıldığında, imana göre bir denk, e, şey yapıldığında, bakıldığında ne ortaya çıkıyor? İslam daha çok zahiri ameller. Yani kulun ne yapması? Dışa vuran amellerle amel etmesi. kelime şahadetten sonra, diliyle bunu söyledikten sonra, kalbiyle buna itikaf ettikten sonra ne yapması? Namaz kılması. oruç tutması, hacca gitmesi ve zekat vermesi. Bunlar İslam. Bir insan bunu yapar. Bu manada Müslüm olmuş olabilir ama bundan sonra bir aşama daha gelir. Onunla birlikte gerçekleştirilmesi gereken bir aşamada gelir. O daha üstün bir mertebededir. O da ne? İman mertebesidir. İman mertebesinden sonra Hangi mertebe gelir? İhsan mertebesi gelir ki bugünkü da bunlarla ilgili olacak inşallah. Yani iman ve ihsanla ilgili olacak. Bir tarafta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a etmenin, yani onun Allah'ın Resulü, kulu ve elçisi olduğuna şahit olmanın hangi manalara geldiğini açıklamıştık. Bunları tekrardan burada söylememize gerek duymuyoruz. Kaldığımız noktada namaz ve zekatın delilleri vardı. Müellif yazar burada şahadetin delillerini zikrettikten sonra namaz ve zekatın delillerini zikretti. diyor ki ona emri إلا ليعبد الله مخلصين له الدين fena ise nerede anı emr olundu insanlara ancak Allahu Teala'ya dini halis olarak hanifler olarak ve hanifler olarak şirkten yüz çevirenler şirkten eğilenler olarak ibadet etmeleri emrolundu başka ve yuqimus salaat ne yapmaları namaz kılmaları ve tutuz zakat وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ Zekatı vermeleri olundu İşte gerçek din, dost doğru din de nedir? Budur. Dost doğru din de budur. Yani nedir? İnsanın yalnızca ve yalnızca halis ve muhlis olarak tüm kalbi, kavli lisan ile yaptığı ve bedeni yaptığı amellerini yalnızca halis bir şekilde Allah'a yöneltmesi ve مُسْلَا Namaz namaz kılması vezeketene vermesi şeriat i̇şte, dost doğru dinledir. Budur. İçinde yamukluk bulunmayan, içinde yanlış bulunmayan dost doğru din budur diyor Allahu Teala. Eğer Allah, Allah. Yani Allah a bizlerden bu ayetleri ne istiyor? Namaz ve zekatı ibadetlerini yerine getirmeden önce daha önemli bir husus istiyor. Her zamanki derslerimizde söylüyoruz. O da nedir? Tevhid. Kulun Allah'a yapmış olduğu, Allah için yapmış olduğu fiillerinde Allah dilemesi, allah Teala'nın ne yapması? Dirlemesi. Bu namazdaki abdest, taharet mesabesindedir. Yani kişi, kul abdestsiz bir şekilde namaza durup namazını güzel bir şekilde kılsa o namaz ondan ne olmaz? Kabul olmaz. İstediği kadar kıyamda dursun. 100-200 ayet okusun. 300-400 ayet okusun. Rükyü'ye gitsin yarım saat rükyü'den kalkmasın. Rükyü'de Sonra secdeye gitsin, secdede gözyaşları döksün, secde seccadetini ıslattın, selam olsun ama bu adamın abdesti yok. Kıldığı namazın bir faydası var mı? Yok. Aynı şekilde. La illa illallahun manasını bilmeden hayat bunu süren, onun gereğince amel etmeyen, ibadetlerinde Allah'a, Ta'laya eş ve ortaklar koşan bir insanın kılmış olduğu namaz, vermiş olduğu zekat, yapmış olduğu hac ve yapmış olduğu diğer tüm ibadetler de Biraz önce vermiş olduğumuz örnekteki habetsiz davatsız adam gibidir. Yani hiçbir şey yaramaz, boş. Bu yüzden Allah Teala ne diyor? "Lain eşraka leyahbatun amalik." <Sessizlik> Şayet Allah Teala ortak koşulsa, ne diyor bunu? Allah Resulü Aleyhissalatu diyor, ne olur? "Leyahbatun amalik." <Sessizlik> Amellerin boşa gider diyor. Yani şirk büyük şirk amellerine bakar arkadaşlar. Sıfır eder, boşa çıkarır. İşte kişi önce bunu gerçekleştirecek. Bu Risale'nin ilk esasında bir konu olur. Daha sonra diyor ki Allah-u Teala Ve yuki mushala Namaz ikame edecek, namazı dost doğru kılacak ve zekat verecek Ve zâleke dinul kayyime İşte doğru din budur. Yani bir insan Şeh manası, tesbih manasına söyleyelim bunu. Gerçekten doğru yola ulaşmak istiyorsa Dost doğru yola ulaşmak istiyorsa Kur'an'ın sıkıştırılması lazım. Her yönden. Yani okuma olarak okuduğunu anlamaya yönelik anladığını amele dökmeye yönelik her manada vaktini vesayetini yapması lazım? Tarf etmesi harcaması lazım. Allah-u Teala ne buyuruyor? İnne hazel Kur'ane muhakkak ki Kur'an ne yapar? Yehdi lilletihi akvam Nereye hidayet eder? Nereye götürür? Nereye gösterir? Lilletihi akvam En kavim olan, en doğru olan muhtakim diyoruz ya, oradan geliyor. Yani bu Kur'an, şüphesiz bu Kur'an kişiyi, insanı, okuyanını, amel edenini en doğru olana götürür. O yüzden, ailelerden bir tanesi diyor ki, kim diyor, kalbini vererek, kulağını vererek, kendisi hazır bulunarak şu Kur'an'a okur. Kur'an anlamaya çalışırsa, gilsin ki o Kur'an onu ne yapar, nereye götürür? Fırat muhtakime götürür. Tabii bununla birlikte, Kur'an'la birlikte ne var? Bu dinin teşri şeriatın, hukukun kaynağı olan bir sünnet var. O da hükümler bakımından Kur'an'la nedir? Aynı mertebededir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığıyla, Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kendine haram kıldığı arasında bir fark yoktur. O da haram, bu da haram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kaldırıyor, diyor ki altını gösteriyor sahilinde, sol elinde de ipek Diyor ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine nedir? Haramdır. Ditti. Sahabeler alıyorlar. Rüzgüleri çıkarıyorlar. Atıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir Müslüman ya işte bakalım Kur'an-ı Kerim'de allah Teala altı yüz emretmiş mi? Keski memeyi emretmiş mi? Kur'an'da varsa amel ederiz diye bir şey yok. Allah kahveri bize atiyo allaha ve atiyo rasul. Allah'a ve rasullene alın itaat edin diyor. Ne diyor diğer ayette? وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ Allah'ın Resulü size neyi verdiyse سَخُذُوا onu alın وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Sizi neyden yasak olduysa ondan ne alın فَمْتَهُ عَنْهُ Ondan ulaklaşın kaçın onu bırakın Bu yüzden bir fark yok ona da değinelim Hatta sünnetin hadisi dinde Kur'an gibi hüküm vermede bir kaynak olduğunu inkar eden insan nedir? Şahit olun Allah'a muhakkaza Yani bir insan bir sünneti işlemekte kafir olmaz. Belki ben bu sünneti işlemiyorum. Tamam günahkarım. Bu ayrı bir şey. Ama sünnetin böyle bir konumu yoktur. Sünnet bu konumda değildir. Sünnet bir şeyi helal ya da haram yapamaz diyen adam ne olur? Kafir olur. İkisini de ne yapmamız gerekiyor? Ayar etmemiz gerekiyor. Sonra müellif rahimahullah sıyam dediğimiz yani orucun delilini zikrediyor. Diyor ki Ya eyyühellezine o, ey iman edenler kutiba aleykumu suyam Sizlerin üzerine oruç ne yapıldı? Yazıldı. Farz olarak yazıldı. Kema كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ Sizden öncekilere farz olunduğu gibi zira لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki ne olursunuz? Sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. Bu da orucun delili. Sünnette de zaten Hazreti söylemiştik. Allah Resulü Aleyhi İslam beş esas üzerine ne yapılmıştır diyor? Bina edilmiştir. Yani temel bu. Bu beş şey. Bu şu demek değil. Bunun dışındaki bunun dışında farzlar yok demek değil. Yani anne babaya iyilik etmek de bir farz. Akraba ziyareti bulunmak da farz. Ama bunlar bu saydığımız bu beş hesabın üzerinden olmuş İslam bina edilmiş. Kul bunları yapacak? Kelime-i şahadet kelime-i şahadet dediğimiz Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demek İslam ümmetinin alimleri tarafından yani ehl-i sünnet alimleri tarafından özellikle söylenmesi ehl-i sünnet alimleri tarafından söylenmesi fark olarak ve terki küfür olarak kabul olmuş bir amel. Ne demek bu? Yani bir insan söyleyebilecek güce sahip olduğu halde diliyle bu ameli terk ederse ittifak ile bu adam ne olmuştur? Bu ameli terkinden dolayı kafir olmuştur. Bunun dışındaki namaz, oruç, hac ve zekat konusunda ehl-i sünnet alimlerimiz ne yapmış? İftilaf etmişler. Ne bakımdan ihtilaf etmişler? Yani namazı terk eden kafir olur mu? Olmaz mı? Tabii ne bakımdan terk eden? Tembellikle terk eden. Zira bu dört esasın, dört esasın farz olmadığını söyleyerek imkan eden bir insan zaten nedir? Kafirdir. Ama farz olduğunu söyleyip namaz kılmıyorsa bir adam hazre gitmiyorsa imkanı varken zekatı vermiyorsa var, vermesi gerekirken orucu tutmuyorsa tutması gerekirken bunların terkinde Bu adam kafir olur mu, olmaz mı? Ehli i sivet alimler arasında ne var? İhtilaf var. Bu Buradaki o ihtilafa girmenin bir manası yok. Onun yeri daha farklı alanlar. Delilul hac. Hac'un delili ise nedir? Ve lillahi alemmâsi hizzul beyt. İnsanlar üzerinde Allah için ne vardır? Onlar üzerine koyduğu bir hac solumluluğu, hac sadıcısı vardır. Tabi bu hac farizleri kimler için men aile ileyhissebîlâ ona yani hacca Allah'ın eline gitmeye yol bulanlar için. Ne demek bu gitmeye yol bulanlar? Yani yolunu kaybetmiş mi yani? Hayır. Aileler bunun nasıl açıklıyor arkadaşlar? Kişinin yolda azık, ihtiyaç olacağı azığa sahip olması, bineceği bir binaya sahip olması ve kişiyi oraya gittiği zaman işte minaya, mezdelife, arafata gidip getirecek götürecek ve daha sonra hacı bitikten sonra geri döndürecek mineye sahip olmak. tabi yol de bunun içinde yani ne yapacak kişi aleyhissalama kişi tabii illa sırtına bohçayı sarıp koyup içine poğaça böyle yapıp manasında değil yani yolda yiyecek maddi imkanlara sahip olacak mineye sahip olacak yani bir insan buradan yürüyerek hacı konusunda mükellef değil Onun yürüyerek gitmek fark değil. Hac ne demek? Hac arkadaşlar etmek demek. Yönelmek demek. Kast etmek, Bir şeye doğru yönelmek demek. Sözlük mana. Sözlük manası bu. Peki dini manası ne? Yani dinimizde hac etmekten değil mi? ne geliyor? Özel bir vakitte, her vakitte değil. Şimdi gidip hac yapabilir miyim? İmkansız. Özel bir vakit. Özel bir vakitte. özel bir şekil üzere, özel bir heyet şekil üzere Allah-u Teala'nın beyt-i haramını ne yapmak? Kast etmek, ona yönelmek, ona teveccüh etmek. Diyse Allah-u Teala, من السزايلة بيلة ومن Kim de inkar ederse فإن الله غنيلا alamin Allah Alemlerden ganidir, mustafnidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bazı alimler bu ayeti delil getirerek bazı ihlif alimleri kendinden dediğimiz üzere Hac farizasını gücü yettiği halde yerine getirmeyenler ne yapmakta? Küfür üstünde söylemekten ama el ümmetel cemaatin çoğunluğunun görüşü tabii ki bu değil. Yani kişinin gücü olsa da hacca gitmezse bu kişi nedir? günahçardır Ne olmaz? Kafir olmaz. Peki haccın şartları nelerdir? Kime hac farz olur? Hangi kişi Hac gitmekle mükelleftir. Öncelikle kişide alınan ilk şart nedir? İslam. İlk baştan ilk son olacak. Sonra mükellef olacak. Yani buluğa erecek. Mesela bir çocuk 5 yaşında hac yapsa buluğa erdikten sonra yine hac yapması haç yine gerekir. Yani çocukken yapmış olduğu hac onun üzerindeki sorumluluğu, hac sorumluluğunun farisesini buluğa erdikten sonraki sorumluluğu kaldırmak. Sonra hür olması gerekir. Yani köle adama Ne gerekmez? Haç farzı yok. Efendisi izin vermiyor diyorum o olsun. Sonra istitaa. Ne demek istitaa? Güç etirmek. Ne demek güç etirmek? Azık, binek ve ona oralarda yetecek kadar imkanlar. Dört tane şartı var. Beşinci şartı kadınlar için. O da nedir? Mahrem. Mahrem. Yani bir kadın mahremsiz hacca ne alamaz? gidemez. Giderse ne olur? Giderse günah girmiş olur. Haccı kabul olur mu? Yani haccı, Allah bilir tabii de, haccı yani yerine gelmiş olur. Haccı yerine gelmiş olur ama bu kişi günaha girmiştir. Sahabeden bir tanesi da yazılıp hanımının hacca gittiğini haber veriyor aleyhissalatü vesselama. Aleyhissalatü vesselam diyor ki yani iman etmiş, Allah'a iman etmiş bir kadın mahremsiz bir tefere yola çıkamaz. O da yan sahabe diyor ki Allah'ın Resulü ben hacca yazıldım. hanımım da işte ben cihata yazıldım, hanımım da acıya gidecek, gitti, çıktı yola. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? Git diyor, hanımına yetiş. Yani hanımınla beraber ne yap? Acıya. Yani cihat gibi çok önemli bir ibadet olup dururken Müslümanların o gün için buna o kadar muhtaç durumda olmalarına rağmen, Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların safından bir kişiyi eksiltmeyi göz önünde bulundurarak buna rağmen O adamı kime gönderiyor? Hanımının yanına gönderip, hanımının mahremsiz bir şekilde hac yapmamasını istiyor. İşte bu da çok önemli bir İslam dedikmolar. Bugün kadınlara bakıyorsunuz, yani ya ne olacak diyor, biliyor. 5-6 kadın, 10 kadın, 15 kadın, kadınlar taklit Yok, bu sadece yol güvenliği ile alakalı olan bir husus değil. Bu allah halinin hoşnutluğu ile alakalı olan, onun razı olması ile alakalı olan bir husus. Burada dikkat etmek gerek. Bugünkü dersimizle ilgili olarak arkadaşlar ikinci mertebe yani İslam dininin ikinci mertebesi İslam'dan sonra gelen o daire nedir? El iman. El iman. Bu daha hususi bir dairedir. Yani herkes Müslüman olabilir ama herkes bu iman şeyini gerçekleştirmeyebilir. Yahut İslam'a sahip olan bir adam imanın tümüne de sahip olamayabilir. İmandan bir düzeye sahiptir. Mesela ne diyor? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Mü'min kişi zina ettiği zamanda, zina ettiği anda mü'min olmaz. Lâ yednî zâni hîne ve hu mu'min. Peki bu adam Müslüman mıdır? Müslümandır evet. Niye çünkü namazını kılıyordur? Mesela orucunu tutuyordur, hacca gitmiştir, zekatını vermiştir. Yani şeytan kandırmışını zina ediyordur. Bundan kalkan İslam ismi, iman ismidir. İslam ismi değildir. Onda daha önce açıklamıştık. İmanın neyi kalkıyor ondan arkadaşlar? Tümü mü? Hayır. İmanın tümü kalkmıyor ondan. Ondan kalkan imanın kemali. Tümü. Değil. Kemali. Yani imanı kamil değil bu adamın. Ama o adamda ne var? İmanın cüz'ü bir parçası var. Zira imanın tümü kalkmış olsaydı ne olmuş olurdu? Şafir olmuş olurdu. Şafir olmuş olurdu. Aynı şekilde Aleyküm'ün dediği gibi üç kere yemin ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vellahi la yu'min Vellahi la yu'min İman etmemiştir, iman etmemiştir, iman etmemiştir Kimdir? Bu diye soruyor sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşusu kişinin komşusu ondan yani kendisinden emin olmayan, güvende olmayan şerzinden güvende olmayan insandır Şimdi bir insan komşusunda kötü davransa, şerli olsa bu iman etmemiş olması, onun kafir olmasına gerektirir? Aynıs Nedir arkadaşlar? Tam olarak, Camil olarak iman yoktur. Yani bu adamda kalkan isim ne ismi? İslam kalkmıyor. Bakın biraderiz. Niye? Bu adam namazını kılıyordur, cumaya gidiyordur, namazını kılıyordur, zekasını veriyordur. Evet. İslam'ı tahkik etmiş. Dahiri amelleri gerçekleştirmiş. Ama bunun üstünde bir mertebe daha var. O ne? İman. İman. İman nedir arkadaşlar? Sözlük manası olarak sözlük manası olarak tasdik ve ameli içeren ikrar, kabul tasdiklemeyi, onaylamayı içeren ve amel içeren ikrar, karar kabul sözlük manası bu şer'i manası, dinimizdeki manası ne? kalb ile irtikat, kalb ile tasdik dil ile ikrar, azalarla amel rahmana, itaatle artar Rahman'a isyanla, şeytana itaatle azalır. İmanın şart imanası bu. Yani çok geniş bir kavram. Yani iman tek bir şey değil. Nereden biliyoruz bunu? Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden diyor ki, o bir onun hesabı ona şube. İman yetmiş küsür şubedir. Ağaca benzer Aleyhisselatü Vesselam. Dallara, ağacın dallara. Yetmiş küsür şube iman. Nedir? bunun en üst tabakası La ilahe illallah demek bakın burada ne var? Dilin neyi var? Sözü var Ve en altı yoldaki taş diken yani eziyet veren kişiye, kuluya eziyet veren ne yapmak? veren şeyleri izah etmek, kaldırmak yolda bir taş gördün, ya bu çiwi arabanın tekerini patlatın yaचारा çektim. bu nedir imandır mı yani ameldir ama aynı zamanda imandır. En üstü la ilahe illallah en altı yoldaki eziyet veren bir şey kalır mı? diyor ki bu ne peki yoldan bir şey kalır mı? Amel. Neyin ameli? Ağızların, elin, ayağın ameli. Vel haya subbetun min el iman. diyor ki haya imanın haya yani utanmak. Hata haya İmandan ne nedir? Subedir. Hayaneyin ameli? Kalbin ameli. Dikkat edin bu hadiste iman sadece kalple ilgili olan bir şey olmadığını açıklıyor bize. Yani bazılarının dediği gibi iman yani biz iman ettik. Yani Allah var dedik kalbimizde iman var değil. İmanı aleyhissalatü vesselam subelere dallara ayırıyoruz. Tek bir şey değil yani. Bunun en üstünü la ilahe illallah demek en altı yoldaki taşı kaldırmak. da bir sube. Hayat hayal edinilmesi gereken, hayal duyulması gereken ilk şey, ilk sırada gelecek olan, mertebede gelecek olan kimdir? Allah Bize Allah'tır. Günah aşlarken kişinin Rabbinden ne olması gerek? Utanması ve bu utanması onu o günahtan alıkoyması gerek. Şayet utanması yoksa zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne diyor Vesselam? Ve la tessahî Şayet utanmıyorsan haya yoksa sesna maşae diladini yani yani istediğini yapabilirsin. Ya bu üç türlü ahlak diyorlar. Sen de haya yoksa sen zaten diline ne yaparsın? Ne yaparsın? Rabbine karşı utanmazsın, insanlara karşı utanmazsın ve bunun gerçekten bunu başarır görmekteyiz. Ve erkanı 6. İmanın erkanı, rükunu, kolonları, temeli kaç? tanedir. Altı tanedir. En tutmine billah. Ne yapmak? Allah'a inanmak. Dediğimiz gibi ve vefaatle tekrar ettiğimiz gibi Allah'a iman etmek, Allah'a inanmak kelimesi Allah'a inanmak kelimesi nedir arkadaşlar? Yani içini doldurmamız gereken, şerh etmemiz gereken bir ifadedir. İnsanlar bunun üzerinde durmadığı için İnsanlar bunu anlama yönünde düz gayret sarf etmedikleri için diyorlar ki bazı insanlar, Allah'a iman ettim dedim, olay bitti tamam. Ben mü'min oldum. Hayır. Yani Allah'a iman etmek de bu üzerinde durulması gereken, bununla ilgili onlarca, yirmi, yüzlerce belki konferanslar, dersler, kitaplar yazılması gereken bir konu bu. Ne demek Allah iman ettim? Yani peygamberlerin insanları davet ettiği Allah'a iman etmeyin manası neyiz? Çünkü siz desem ki Allah'a iman etmek yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmektir desem doğru bir tarif tek başına bu tarif doğru bir tarif olmuş olur mu? Olmamış olur. Allah'a iman etmek onun yaratıcı olduğuna, yaratıcı olduğuyla birlikte olmasıyla birlikte rızık verici olduğunu malik olduğunu, her şeyin sahip olduğunu kabul etmek, ikrar etmektir desem Allah'a iman etmiş olur mu bir insan bunu bunu söylemekle? Olmaz yeterli olmaz. Niye yeterli olmaz? Çünkü peygamberlerin çünkü çünkü peygamberlerin çünkü peygamberlerin insanları davet ettiği mınakaşa ettiği tartıştığı kendilerini O insanların bu peygamber ve etbaalarını sahabelerini yurtlarından kovmaya sebep olan mesele bu değildi. Yani bir Ebu Cehil, sorulduğunda yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyordu. Yeri göre, yaratan kim dendiğinde Allah diyordu. Her şeyi elinde tutan kimdir diye sorulduğunda Allah'tır diyordu. Demek ki Allah'a iman etmek bu değil. Bu olsaydı zaten Sorun olmazdı. Demek ki burada çok ne var? Önemli bir husus, önemli bir nokta var. Önemli bir nokta var. Ne doğru önemli husus ve nokta? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadele verdiği gayretle, cüretle çalıştığı insanlara öğretmeye çalıştığı bu sebeple yurdundan çıkıp başka yerlere göç ettiği. Allah'a iman etmenin doğru manası olan başka bir husus var burada. Nedir o? <gülüyor> Uluhiyet dediğimiz. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması. Bakın, yani kavramların içini açtıkça genişliyor. Yani Allah'a iman etmek, ne hiç Yaratıcı olmasını kabul etmek, olarak kabul etmek değil. Açıkladık. İbadeti yalnızca Allah'a yapmak dedik. E ibadet ne? Biraz daha açalım. İbadet. Sadece namaz kılmak mı? Hayır. Zekat vermek mi? Hayır. Neydi ibadet? Allahu Teala'nın sevip allah razı oldu. allah Teala'nın sevip razı oldu. Gizli ve açık. Gizli açık. ve açık. Tüm, tüm. Ameli ve sözlü, kavli ameller, her şey. Bunu içeren kavram. Yani kalbinde amelleri bunun içine giriyor. Dille söylenen ameller de ibadete giriyor. Azalarla yapan, yapılan ameller de bunun içine giriyor. Yani kalbin amelleri var. Ne gibi dedik? Haya gibi. Tevekkül gibi. Huşu, haşyet, korku, dövmek, buz etmek. Bu ve buna benzer. Kalbin bir sürü ameli var. Kişi sadece namaz kılarak değil. Kalbiyle bazen Allah'a karşılayılması gereken bir ibadeti başkasına karşı yönlendirmekle ve şirke düşmüş olabilir. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara anlatmaya çalıştığı, davet ettiği husus da buydu. Yani uluhiyet tevhidi diyoruz biz buna. Rububiyet, Rab olması, yaratıcı olması. Evet buna da inanılacak. Asıl inanılması gereken uluhiyet, ibadetinin yalnızca ona yapılması, her şey ile. Üçüncü husus diye, Üçüncü husus ise Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve onu en iyi tanıyan insan olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde bizlere onun hakkında hadar verdiği isimleri ve sıfatları kabul etmemiz. Onun hakkında bize ne söylediyse ona ne yapmamız? iman etmemiz, tasdik etmemiz, doğrulamamız hiçbir tahrife girmeden hiçbir teşbih'e girmeden, hiçbir tekkife girmeden ve bunların hiçbirini inkar etmeden kabul etmemiz. Bu da Allah-u Teala'ya iman etmenin üçüncü esası. üçlü bir arası toplandığında bir araya geldiğinde kişi ne yapmış olur? İmanı gerçekleştirmiş olur. Kısa yani bu şekilde açıklayabiliriz. Yoksa hatırlarsanız, Akidetul Vasıtı'yı adlı kitabın şerhinin Allah'a, Teala'ya iman bahsini 8-9-10 tane derste işledik, anlattık. Allah'ın isim ve sıfatları nelerdir bölümünde. Yani yine başlamış olsak, Allah'ın isim ve sıfatları tevhidi, uluhiyet tevhidi, bizden belki yarım senemizi alacağız. Peki ne yapmamız gerek arkadaşlar? Bu konuda tapu okumamız gerek. Bu konuyla ilgili yazılmış muhtemel alimlerin kitaplarını gözden geçirmemiz gerek. Kur'an-ı Kerim'deki bu manada gelen ayetleri ezberlememiz, manalarını öğrenmemiz gerek. Tefekkür etmemiz, tedbirli etmemiz, düşünmemiz gerek ki bu manada imanımızda olsun abdül. Ömer ve, ve meleklere iman etmeli. Melek arkadaşlar sözlükte elke, arabicte elke yelku uluke, ben türemiş bir kelimedir. Eleke ya melek olarak gelir. Eleke Arapçada göndermek ersele manasında kullanılıyor. Yani. Eleke'den bir zaman ersele gönderiliyor. Melek oradaki hem de Arapçada ağır karşıtı için ne olmuş, hafifleme has, amacıyla hasta edilmiş, dilmiş melek melek olmuş. Yani gönderilen elçi manasında kişinin meleklere de iman etmesi gerekir. bahsettiğimizde deyindiğimiz üzere kişinin önce sastili, icmali olarak genel manada inanması gereken bir husus var ki Allah-u Teala vahyini peygamberlere gönderirken veyahut da e, genel manada e, kendisine isyan etmeyen söylediğini, emrettiğini yapan yaratıkları yapmışlardır. Bunlara da ne denir? Melek denir. Yani kulun icmali olarak önce imanının gerçekleşeceği husus bu. Buna inanacak. icmali olarak genel manada. buna inandığı andan itibaren meleklere iman etmiş olmuş Sonra tafsili ayrıntılı iman gelir. Nedir o? Tafsili ayrıntılı iman. Onların isim bize bildirilmiş olan isimleri bildirilmiş olanların isimlerine inanmak. yapmak? İman etmek. Görevleri bildirilmiş olan bizlere hangi amel yaptıkları haber verilmiş olanların ne yapmak? E, amellerine inanmak. Cebrail. ismini biliyoruz, bize bildirilmiş. Ameli görevine, Elçilik. Ne yapmak? Allah-u Teala'nın vahyini peygamberine, peygamberlere ulaştırmak etmek. Ve kutubihi. Kitaplarına iman etmek. Allah-u Teala'nın kitaplarına iman da aynı meleklerine iman gibi iki kademeli. İcmali, tafsili. İcmali olarak iman edeceğiz ki allah Teala kullarına, peygamberleri aracılığıyla neler göndermiştir? E, e, mesajlarını kitaplarla göndermiştir. Risaleciliği kitaplarla göndermiştir. Buna inancam. Bu kitapları kimler indirmiştir? Melek indirmiştir. Cebrail indirmiştir. Genel manada buna iman ediyoruz. Özel manada yani geniş manada ayrıntı olarak diyeceğiz ki Allah Allah-u kitap gönderdiği peygamberlerin isimlerini bildiklerimize iman edeceğiz. Musa'ya diyeceğiz ki neyi indirdi? Ebu'yu evet, indirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı indirdi. İsa aleyhisselama e, neyi indirdi? indirdi, indirdi. Zemur'u kim indirdi? Zemur indirdi? Davud Aleyhisselam indirdi. Başka? Sayfeler. sayfeler indirdi. İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ı sayfeler indirdi. Yani bu, bunlara bu şekilde iman edeceğiz. Ama iman etmemiz gereken önemli bir husus var ki o da şu, bu sayılan kitapların hepsini netkeden, iptal eden bir kitap indirdi Allah'a. O da Kur'an'dır. Ve bu Kur'an öyle bir kitaptır ki kendilerinden önceki gibi değil. Yani bilakis Allah tarafından korunmuş insanların değiştiremeyeceği insanların değiştireme değiştiremeyeceği kıyamet gününe dek gök kaldırılmadan önce yedek Allah tarafından korunacak olan bir kitaptır. Diğer kitapları insanlar kendileri koruyordu. Yani bu sorumluluk insanların kendilerine verilmiş diğer kitapları. Ha Kur'an-ı Kerim "İnna nazzalna zikra ve inna Biz bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyucu olanlar da ancak Allah sonra bunu ne yapmış? Korumayı kendisi vaat etmiş. Ama diğer kitaplarda böyle bir vaat yok. İnsanlara kendilerine verilmiş bir sorumluluk. Ondan dolayı da tahrik olunmuş. Ve Rusulihi Ve Rusulihi Ne yapmamız gerek? Allah'a iman ettikten sonra meleklere, kitaplara ve bu, bu kitapların indirildiği Resullere ve bu kitap gelmemiş olan bütün iman etmek. Yani nebilere iman etmek. rasullere iman etmek. Nebi ile resul arasında fark neydi? Bunu açıklamıştı daha önceden. Dedi ki resul kendisine yeni bir şeriat gelen, yeni bir din gelen ve bunu anlattığı insanlar genel manada kendisine muhalif olan, kendisine fersan insanlar olan kişilere deniyor. Nebi ise kendisine yeni bir şeriat gelmiyor. Genel manada bir önceki resule inen şeriatı tebliğ etmekle mükellef, sorumlu ve Resul gibi kendine muhalif olan, ters düşen insanlara davet için de sorumlu değil. Yani davet ettiği insanlar genel manada kendisine yapan insanlar? İnanan, icabet eden insanlar. Ne gibi mesela? İsrailoğullarının yani Yahudilere gönderilen peygamberler, peygamberler gibi. Yani Musa aleyhisselam Resuldü. Ondan sonra ne yaptı? Bir sürü peygamberler gönderildi, nebiler gönderildi. Yani Resul, Resul daha kapsayıcı. Nebi daha var. Onun için diyoruz ki her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değil. Her Resul Nebi. Her Resul Nebi. Ama her Nebi Resul değil. Ve inanmamız gereken Resullere iman etmemiz gereken husus inanacağız yani ki onların en eftali kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Ulul Azm gelir. Kimdir onların? No. bu Ondan sonra İbrahim. Ondan sonra Musa. Ondan sonra İsa. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul Azm dediğimiz azimet sahibi beş büyük peygamber. Bunlara iman ederiz. Ee, ve bunların sonuncusu olan Hatemul Enbiya olan peygamberlerin mühürü olan son olo, sonu olan e, kişinin de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna iman ederiz ki bu kitabın üçüncü bahsinde Üçüncü esasında o konuya ne yapacağız? inşallah değineceğiz. Ve lehumul ahir, ahiret iman etmek. Yani kişinin ahiret iman etmesi neyle başlar? Kabre girmek. Kabirde olacak olan olaylar, kabirden sonra haçtır, enden yaratılma, Allah'ın huzuruna çıkma, hesapların görülmesi, hesapların görülmesi, terazinin korunma, korunması, tartılması, amellerin tartılması, köprüden geçilmesi, cennete girilmesi, cehenneme girilmesi ve bunun dışındaki kıyamette olacak her şeye iman etmeyi kapsar. Adam diyor ki ya oradaki teraziden maksat gerçek bir terazi değildir. Bunun anlamı, maksadı oradaki adaletin sembolüdür. Bu adam peygamberin kendisine hitap ettiği, ifade ettiği, anlattığı şeye bu konuda yapmıyor? İman etmiyor. İman etmiş olsaydı Ne vardı buna teslim olur yani şimdi bizlerden birisi başka bir kişiye karşısındaki bir insana bir şey anlatmak istese onun anlayacağı en açık ifadeleri en kısa yolla anlatır. Evet. Adaletten bahsetmek istiyorsan adaleti ifade edersin der misin terazi? Evet. Öyle değil mi? Allah Musa'yla, Musa ile şey Ademle havaydı ki bu adaya yaklaşmayın. Kalkıp bazıları diyor ki yani buradan maksat birbirinin ilişkiye girmeyin. Yani şimdi sen bir insana yani bırakın Allah-u Teala'yı tenzih etmeyi bu işten. Allah-u Teala tenzih edilir bundan. Bu da layık değildir. Bir insana düşünün. Yani bir insana şunu demek için kalkıp başka bir şey söyler misin? Sözünün anlaşılması için üstüne basa basa açık açık konuşursun ki karşındaki adam olayı ne yapmasın? Yanlışlıkla anlamaz. Aleyhisselam'ın için İsa Aleyhisselam inecek, gelecek. Kalkmış adam diyor ki Bunun yani İsa'nın dini inecek. Dini Onun davet ettiği sevgit dini gelecek. İşte biliyor musunuz? Nebi Aleyhisselatü mesela? konuştuğu zaman söylediği sözün anlaşılması için o sözü üç kere tekrarlayan bir insan olarak. Kelime kelime konuşan. Konuştuğu kelimeleri sayılan bir insan olarak. Şunu düşünebilir misiniz? İnsanlara diyor ki yani İsa gelecek ama bunu siz ne olarak anlayın? İsa'nın dini gelecek. Yani imkansız. bizden birisi de ay bunu yapmaz. Bu Allah'ın diniyle ilgili olan bir hususta biz bize kendimize dahi layık görmediğimiz bir şeyi kalkıyoruz, ne yapıyoruz? Nebi Aleyhisselam ama ismet elimiz. Fe't'minu <gülüyor> bil kadri ve hayrihi ve şerrihi. Fe't'minu bil kadri hayrihi ve şerrihi. İmanın 6. esas böyledir. Kadere iman etmek. kadere iman etmek. Tüm mertebeleriyle, tüm aşamalarıyla. Dört tane aşaması vardı kaderin. Bunu açıkladık. Hatırlarsınız. Önce Allah-u Teala'nın ezeli olarak her şeyi bilmiş olması. İlim sıfatı. allah Teala her şeyi bilir. İlim sıfatı, her şeyi bilir. Ezeli'dir. Anlattık mı? Daha sonra bu bildiğini Allah-u Teala ne yaptı? Yeri ve yöy yaratmadan elli bin sene önce yazdı. 50 bin sene. Düşünün aşağıya. 50 bin sene önce. Yeri de yaratmadan. Dönün, geriye dönün, dönün, dönün. Ondan sonra bir 50 bin sene daha dönün. Yazdı bunu. Bildiğini yazdı. Selekleren buyurdu, kaleme buyurdu, yazdı, yazdı. Sonra bu yazdı, yazdığını diledi. Çünkü allah Teala'nın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz. Kevri iradesi muhakkak gerçekleşir allah Teala'nın. allah da Teala kevni olarak istediyse o muhakkak ne olacak? Gerçekleşecek. Şer'i olarak bunu açıkladık. Şer'i olarak bunun gerçekleşmesi kula bağlı. Allah-u şer'i olarak kuldan neyi murat eder? Neyi ister? Namaz kılmasını. Peki bunun gerçekleşmesi kime bağlı? Allah-u Teala'nın bu isteğinin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Şer'i olarak. Ama kevni olarak Allah-u Teala gök türüldemesini istedi. İstediyse bu murat etiyse, bu kesinlikle ne olur? Olur. Ama kul şer'i olarak tek aydan Allah-u tek aydan şer'i olarak hacca gitmesini istedi. allah Teala'nın tek aydan şer'i olarak Murad ettiği hacca gitme isteği ancak nasıl gerçekleşir? Kulun dilemesiyle şer'i olarak, istemesiyle gerçekleşir. Tamam. Kaderin dördüncü basamağı ise nedir arkadaşlar? Allah-u Teala ne yapar? Bu bildiği, yazdığı ve dilediği şeyi kul da diledikten sonra, kul da istedikten sonra onun için onu kuluna, kuluna ne yapar? yaratır halka kader. İşte kader bu dört mertebeyle açıklandığında e, şerh edildiğinde anlaşılır. Bu şekilde e, karanlık kalan noktalarda kişinin zihninde kalan pori e, şerhleri de daha çok aydınlığa kavuşur. Tabi kaderin şerri yoktur. Bu manada şer bizler açısından şer. Hani diyor ya, kaderin hayrına ve şerline iman etmek Buradaki قدر مكذور manasında yani كله için takdir olunan manasında şer. Yani şeytan bizler için يدعو Şer. Niye? للجامعة، davet ediyor, يدعو davet ediyor, cemaatle namaz للصلاة، davet للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو للصلاة، يدعو Ama Allah Teala'nın tarafından takdir eden tarafından bakıldığında şeytanın yaratılması şar değil. Niye şer değil? <gülüyor> Çünkü arkasında bunun bir sürü hayır var. Hayır aslında. Yani şeytan olmasaydı müminle kafir nasıl ayrılacaktı? Zina edenle, zinaya gidenle, zinaya gitmeyip ondan uzaklaşan nasıl ayrılacaktı? Demek ki kaderin şerri nasıl bir şer bu? Bizim açımızdan bir şer. Bizim açımızdan şer. Ama Allah tarafından kaderin şeyi yok, şerri yok. Onun takdir ettiği, yarattığı aslında her şey bu manada nedir Hayır. Aleyhisselatü vesselam, hadiste onun için ne diyor? Veleyse şerru ileyt. Şerri sana nisbet edemem. Şerri sana ne yapamam? Nispet edemem. Yani Senden şer ne olmaz? Sağdur olmaz. Şer bizim açımızda. Şimdi müellif daha önce belirttiğimiz ve ifade ettiğimiz üzere kitabında ne yapıyor? Önce kuralı kaideyi söylüyor. Sonra bu kural ve kaideyi hangi delilden aldığını zikrediyor Kur'an-ı Kerim'den ve Sünnet'ten. Bu kitabında ve diğer kitaplarında izlediği genel metot budur. ehl Sünnet alimlerinin genel izlediği metot budur. Söyledikleri her şeye sahabalar bir delil gösterirler, delil getirirler. Daha önce ifade ettik, ehli sünnet vel cemaat, ön celal var, <gülüyor> ön celal <ne> var, <gülüyor> <Delili> bulur, sonra <gülüyor> amel eder. Yani diyorlar ki, istedin önce delil bul, yani önce delile bak, <gülüyor> sonra itikad et. Delil varsa, O kanun ile ilgili Allah emrettiyse başımız on üzerinde. Semi'na ve ata'na. İşte o itikat. Allah öyle böyle olmuyormuş delil itikat. Allah bırak akdal dediğimiz sapık fırkalara baktığımız zaman, en sünnet mezhebin dışındaki fırkalara baktığımız zaman onların esası ne? E'tekit enze iman. Yani önce kabul et, sonra istedir. Sonra ona delil ara. Acaba bu inandığımız transidin delileri nereden bulabiliriz? Nereden zorlayıp da çıkarabiliriz de buraya oturtabiliriz? Hayır. Ehl-i cemaat. Peygamber böyle yapmış dendiğinde, ha yapmış mı? Deli tahiyim mi olarak? Tamam. O zaman olay bitmiştir. Yani bizler doğuştan bize öğretilenler neyse onları o şekilde yani kabul edenler değiliz. Deliller konulduktan, deliller zikredildikten onları kabul ettikten sonra ne yaparız? İnanırız. İşte müellif buradan hafta hemen delil diyor. Yani? bu söyleşimin delili şu. Leysen dirra entevlu wujuhakum kıblal el-mashriq vel Bir. İlim yani iman. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a iman soruluyor. İman nedir? O da bu ayet okuyor. Kıble nereye çevriliyor? sivil harama. Kabe'ye çözülüyor. Tabi bu bazı insanlara ağır geliyor. Ehli kitaba da ağır geliyor. Başında. Oraya doğru namaz kılmış insanlara da ağır gelmeye başlıyor. Niye? Ağır geliyor yani. Daha önceki kıldıkları namazların kabul olmayacağını da Böyle bir korku var. Allah Ta'ala da ne buyuruyor? Allah Ta'ala da ne Allah Ta'ala sizlerin imanınızı ne yapmayacak? Tefsir ehli, tefsir alemleri sizin imanını zayi etmeyecek olarak inen bu ayette imanın zayi olmamasının manasını ne olarak açıklıyorlar? Sizin namazınızı. Yani Allahuteala bakın. Bir ameli, namaz gibi bir ameli neyle ifade ediyor? İmanla ifade ediyor. Bu da ehli sünnet ve cemaatin amellerin imandan olduğuna dair göstermiş oldukları delillerden bir tanesi. Ameller imandandır. Niye? Mesela buradaki ayette olduğu gibi ayette Allah-u Teala namazlarınız zayi olmayacak. Allah namazlarını zayi etmedik demek için nasıl ifade ediyor o namazı? İman. Çünkü namaz da zaten nedir? İmandandır. Ağır geliyor. Allah-u Teala ayet indiriyor. Diyor ki iman etmek, itaat etmek yüzlerinizi doğuya batıyor dönmemiz değil. Yani iman bu değil diyor. Nedir iman? Velâkinnel bir Allah'a itaat. İman. Men âmene billâh. Allah'a iman edendir. Vel yevmil âhir. Ahiret gibi de iman. Vel melâike. Meleklere iman. Vel kutub. Şaplara iman. Vel nebiyyin. Ve nebile ve peygamberlere iman. Yani bir bu. İman bu. Bakın bu ayette İmanın neyi zikredildi arkadaşlar? Altı esası zikredildi. Yani burada evet. Kader zikredilmedi. Burada beş esası ne yapıldı? Zikredildi. Burada beş esası zikredildi. Tamam. Ve delilü l-kader. Kaderin delili hemen getiriyor belli rahimahullah. Diyor ki Allah'ın buyurdu ki İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi kader ile, bir miktar, bir ölçüyle ne yaptık? Yarattık. Yani ilmimizle. O ilmimizi yazmayı emrederek ve onu irade edip, dileyerek ve yaratarak ne yaptık? Her şeyi yarattık. Yani bu dünyada hiçbir şey yok ki ne olmasın? allah Teala'nın kaderiyle yaratılmış olmasın. İmkansız. İmkansız. allah Teala buyuruyor ki وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوْ Gaybın anahtarları Gayb hazinelerinin anahtarları kimdedir? Allah'tadır. La ye'lemuha illa hu Bu gaybı ondan başka kimse bilemez. Ve ye'lemu ma fil berri vel bahş Denizdeki ve karadaki her şeyi o bilir. Yani arkadaşlarla bazen yüzmeye gidiyoruz denize. Garipçe diye bilinen bir yer var. Dağ, taş, ova iniyoruz böyle denize ulaşmak için. Yani karada bir sürü alem. böğürtleni var, dikeni var, yılanı var, kuşlar var, ağaçlar var. Yani saymaya kalksan bir milyona ulaşırsın. O gözünün şahade ettiği otu var, yoncası var, gülü var, lanesi var, gelinci var. Bir sürü bir alem yani. Allah-u Teala bir şekilde yaratmış. Gidiyorsun. Arısı var, eşek arısı var, sineği var. Farklı farklı şeyler yani. Karınca senin hiçbir vakit bir sürüye şey ayrı bir alim. Sonra denize de giriyorsun. Denizin altı daha farklı bir alem. Deniz Denizanası var, yosun var, kaya balığı var, rengarenk renk balıklar var yani düşünün. Bunlar sadece bizim görebildiğimiz, bir de göremediğimiz var. Şimdi biz baktığımız zaman mikropları göremiyoruz, Bir sürü göremediğimiz şeyler var. Karada, denizde de aynı şekilde. Var. Ayrı bir alim. Ve bunların her birini tek tek kim biliyor? Allah tabi biliyor. Diyor ki, أتسقط من ورقتين إلا يعلمها. أيش بير Hiçbir yaprak düşmesin ki ve Allah da onu bilmemiş olsun. Yani düşen her تعالى allah يعني شو علمين الله تعالى ننبو سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. يعني سفاته. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رشف ولا يابس إلا في كتاب مبين Yer yüzünde televizyonun karanlıklarında tit taneler, tohumlar etiriyor ya. Görmüşsünüzdür böyle insanlar ekiyor böyle. Elleriyle ekenler var, sıçarak ekenler var, makinelerle ekenler var. Bunların hepsi belli bir süre sonra toprağın altındaki karanlığa gömülüyor. Allah teala diyor ve la habetin fi zulumatil ard yerin karanlığında olan o taneler, o tohumlar ve la ratbin, yaş olan, ve la yâris, kuru olan her şey Allah-u Teala'nın kitabındadır. Apaçık yazılmış kitabındadır. Yani Allah-u Teala bunların hepsini ne yapmış? Yazmış. Bildiğini yazmış. Kudreti görüyor musunuz? Ve bunu gizli tutmuş Allah-u Teala. Gaybını gizli tutmuş. Bilediğini peygamberlere ne yapmış? İlla men ırtada men rasul Bilediği rasule bildirmiş. Bazı şeyleri o Ama kıyameti bildirmemiş. Hadis gelecek mesela. Ama bugün maalesef ve maalesef maalesef ve maalesef bırakın evliya alim derecesine ulaşmayı yani oturup test etsen, sınava soksan, Arapçasını kontrol etsen o sınavı geçemeyecek seviyede olan o şekliyle, tipiyle etrafında topladığı insanların onu şahşahlayıp alkışlayıp büyütmesiyle belli bir makama oturmuş insanlara bakıyorsun ki kıyamet diyor zaman olabiliriz. tarihte kopacak. Bunun hesabını yaptık. İşte benim efendim şeyim hocam hazretleri evdeki nefek alışımı verir. Nefek alışımı bilir. E da sağma soluma dönsem bunu fark eder bilir gibi allah Teala'nın ilminin hususiyetlerinden olan, özelliklerinden olan bir vatfı ne yapıyor? Şeyhime efendim hocam işte bu kendilerini açıklamaya çalıştık geçip sadece tutun karşısına geçip veya başkasına namaz kılmak değil Allah-u Teala'nın sahip olduğu tutaplardan bir tanesini kalkıp beşerden birisine ne yapmak vererek onu Allah'a eş tutmak, denk tutmak El-mertebe tussal ise bu dinin İslam'dan sonra gelen iman imandan sonra gelen mertebesi ise nedir? İhsan Bu daha zirve, doruk. Yani adam İslam'ı gerçekleştirdi. Müslüman oldu. Mukmin oldu. Ama muhsin olmayabilir. Ne demek muhsin? İhsan arkadaşlar, ihsan, hadiste açıkladığı gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın, vesselam'ın, ihsan murakabe mertebesine ulaşmak demek. Murakabe mertebesi. Ne demek murakabe mertebesi? En ta'budallah ke enneke Allah Teala'yı sanki görüyor, murusturuyormuşçasına ibadet etmen. Sadece ibadet de değil yalnızca. Allah Teala'nın yasaklarıyla ilgili de. Yani bir haram işleyeceksin. Hissediyorsun Allah Teala seni görüyor, kontrol ediyor. Bu mertebeye ulaşmak. Yani ne yaparsın o mertebeye ulaşınca? Ne yaparsın. O günahı işleyemezsin, utanırsın. İbadet ediyorsun. Namazlaşsın. allah Teala'nın seni o anda görüp kontrol ettiğini biliyorsun. Bu ne demek? Namazda düşünebilir misin? Ödenecek borçlar, geri dönen çekler, dükkanın açılması, kapanması, alacaklar, evdeki bitmiş ya senekesi, şeker. Bunları hiç düşünmezsin. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın huzurundasın, seni kontrol ediyor. İşte ihsan bu. Sen bunu gerçekleştiremedin. İhsanın bu seviyesine ulaşamadın. Bunun bir altı daha var. Allah görüyormuşçasına ibadet edemedin. Sen musunuz? senin şu mertebe ulaşman o da allah Teala'nın seni görüyor <gülüyor> sen onu görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan onun seni gördüğünü ne yapman bilme yani sen onu görüyormuşçasına ibadet edemedin onun huzurundasın, onu görüyormuşçasına yasaklardan kaçınamadın bunun bir aşağısına onun seni gördüğünü ne yapman Bilmem. onun seni gördüğünü kontrol ettiğini bilme Yani bu iki mertebe. Aslında tek mertebe olarak da işleyen, kabul eden alimler var. İhsan bu. Sanki sen Allah görüyormuşçasına ibadet etmen, bunu başaramıyorsan, Allah'ın seni gördüğünü ne yapman bilmez. Yani bu ihsandır. Nedir onun delili? İnna Allah'a ma'allezine attakavu ve hum muhsinun. allah Teala takva sahipleri ve muhsinlerle beraberdir. Muhsinler kimlerdir? İhsan derecesine ulaşanlardır. Kimdir onlar İhsan derecesine ulaşanlar? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, O'nu görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan da O'nun seni gördüğünü bilmen. Delili bu. Başka bir delil zikrediyor müellik. Ve alel aziz ve rahim. Aziz olan ve rahim olan. Hani daha öncekilerinde söyledik. Tek başına izzet mükemmellik ifade etmeyebilir. Aziz olmak, güçlü olmak. Aziz ile birlikte ne olacak? Merhamet olacak, hikmet olacak. allah Teala genelde bu aziz sıfatını, aziz ismini içerdiği aziz sıfatını, izzet sıfatını genelde hikmetle ya da rahmet sıfatıyla zikreder Kuran-ı Neden? Çünkü Allah-u Teala zulmetmez. Onu ifade etmek. Merhamet sahibidir, rahmet sahibidir, hikmet sahibidir. İşte sen bu aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et, ona güven. O ki الذي yarak حين تقوم ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o seni ne yapıyor? Namaza kalktığında görüyor. Baten namaza kalktığında seni görüyor. Ve takalluba fi's sadidîn. Sağ ile arasında. Secde edenler arasında garip dolaşmanı görüyor. İnne huve's semi'ul alim. Fakat ki o semi' işitendir ve alim bilendir. Yine buyuruyor ki Allah Teala: "Vama takunu fi şanin" Senin yaptığın her işte. "Vama tatlu minhu'l-Kur'an" Her okuduğun ayette, her okudun Kur'an, okudun zaman Kur'an, okudun her anda. "Ve la ta'maluna min amelin la yakuşu'l-lunuz her amelde illâ kunna aleikum şehûdan." Bizler sizin üzerinize şahitiz. Şahit özür yani sizleri ne yapıyoruz? Görüyoruz. Siz tasiyorsunuz fi, yani bildiğiniz kendinizi verdiğiniz her işinizde sizler sizlerin ne yapıyoruz görüyoruz bakın şunu şöyle örnek verelim bir insan evinin dışında evinin dışında tekrar edemez değil mi mesela atletten çıkabilir misin çok çıkamaz evde giydin pijamayla çıkabilir misin siz yine çubukla pijamayla sokakta yürüyebilir misin yürüyemezsin niye çünkü insanlar seni ne yapıyor? görüyor değil mi? İnsanlar görülmüş. Çekincen ne? İnsanların seni görme. Başka bir yok. Ama evine giriyorsun, kapıyı açıyorsun. Evine girer girmez hemen gömleğini çıkarıyorsun. Atmak için. Pijamanı giyiyorsun. E, az önce dışarıda bunları giyme hususunda usangaç olan sen, evin içinde nesin? Bağıtsın, o kalktı senden. Bir defa dedim. Neden değiştin? Çünkü seni insanlar görmüyor. Şimdi gelin bunu kendinizle Yüce Allah arasında düşünün. Yani Yüce Allah seni her yerde her hareketini görüyor. İzliyor. Meleklerine yazdırıyor ve bunları senin aleyhine ve lehine tutuyor. Şimdi bunu bildikten sonra günah işleyebilir misin? Sokaktaki kadına bakabilir misin? Allah görünse bile bile gidip harama başvurabilir misin? Faiz yer Zor işte bu ihsan derecesine ulaşmak budur arkadaşlar peki bunun delili nedir? hemen bunun delilini açıklayalım Hadisten delili yani bu hadisten delillerken İslam'ı, imanı ve ihsanı anlatan çok önemli bir hadis Bu hadisin şerhini aslında 40 hadis şerhi derslerimizde işlemiştik. Tabii çok oldu onun işleydi. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda karşıda yapacağımız e, derslerde o 40 hadis serhini arkadaşlarla yeniden işleyeceğiz. Salı günleri yaptığımız karşılıklı derslerde ve ezberleteceğiz. Bu hadis İmam Müslim'in ve İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. İmam Müslim rahimehullah bunu fadisi kemal bin hattan rivayet ediyor. Dediz şu. Kemal bin hattan, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturuyorduk. Ne konuşuyorlar? Kelbetti bin konuşuyor ahiret konuşuyorlar. Yani Bu demek ki dünya konuşulmaz demek değil ama Dünya ne zaman konuşulur? İnsan oturup dinini öğrenir, amellerini öğrenir, Kur'an'ını ezberler. Bununla birlikte bu kalan vakitte de konuşur. Ama bugün ne olmuş? Tam tersi. İztala aleyna raculun şeridu beyazı siyad Yanımıza birden bir adam çıka geldi. Oturuyorsun, tak birden birisi geliyor. Bu adam bembeyaz elbiseli. Ak, ak elbiseli bir adam. Şedid-u sevad-ı şa'r. Taşları da kapkara. La yura aleyhi efer sefer. Yani üzerinde yolcu havası da yok. İzlenimi izi de yok. Yani çok uzaktan gelmiş bir adam da değil yani. Çünkü genelde yolcu olan adamın elbisesi zaten ne olmaz. Çok böyle bembeyaz olmaz. Saçları böyle. Güneşin altında yürüyen adamın saçları kapkar olur mu olmaz? Güneş yakmıştır, değiştirmiştir, açmıştır rengini. Tamam yolculuk izi yok yani uzun yoldan gelmemiş gibi bir adam. E valla ya Arifu minna ahadun. Kimse de tanımıyor bunu. Yani ne yolcu uzaktan gelmiş bir adam ne de sizin tanıdığınız bir adam. Ne yani garip bir adam. Garip bir adam. Geliyor giriyor. Hatta inden nebi elen nebi sallallahu alaihi geliyor nebi aleyhisselatü sallam yanına oturuyor. <gülüyor> ilim öğrenme adamı üzerine diz çöküp dizlerini nebi aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dayıyor. Baba da ala iki elini aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine koyuyor. Yani. Tamamen sanki lisanı haliyle diyor ki sana odaklandım etrafta olan olayların hiçbirisi beni dikkatimi çekmeyecek senden öğreneceğim bazı şeyler var veya sana öğreneceğim bazı şeyler var. Bak hele diyor ki oturup. Ya Muhammed, <gülüyor> akdirni anil İslam. Bana İslam'ı haber ver. Nedir bu İslam? Doç aleyhissalatu vesselam, an teshhada an la ilahe illallah ve anna Muhammeden rasulullah. Allah'a şahitlik etmen hangi konuda? Onun ibadete layık tek ilah olduğu hususunda. Yani ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun resulü olduğuna şahit getirmeli. Başka ve namaz kılmak. Şimdi peygamberimiz o çıkılıyor. Ve tu zekat zekat vermen ve tusum ramazan ramazan orucunu tutmak ve tahaccel beyt'e in ve onu eda etme hususunda ona yol bulursan hacce eda etme hususunda güç getirebilirsen hacce etmen gerekir. İslam budur. قال جورجي bu adam garip adam. Sadakat doğru söyledi. Sen ne taktik yorsun? Tüm hesaba yani Ömer bin Hattab, "Se acibun lehu." Şaşırdı diyor yani. "Yes'alehu ve yusaddiquhu." Yani hem soruyor, Genelde soran adam doğru söyledin demez çünkü niye? Bilmediği şeyi nasıl doğru öğrendin tamam yani? Doğru söyledin demez niye demez? Çünkü bilmiyordu şimdi öğrendin evet. Bilen adam doğru söyledim der değil mi? Ha, evet doğru söyledim. Bak buna doğru cevap Tabi ne şehri var? Kal iman oriyor. İmandan haberler. İman nedir? Ne bir alestatmasam En tu'mine billahü melaiketi ve kutubi ve resulihi ve liyumil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerzihi Allah'a, meleklerine kitaplara, resullere ahiretlüğüne kaderin hayır ve şerrihine iman etmem kal sadaktır doğru söyledi kal fe akdirni anil ihsan diyor bana şimdi İslam'ı anlattın, iman, ihsan yani bakın soru soran kişilerden başlıyor هل أستمع كلامه؟ إسلام، إيمان، إحسان. إحسان دنا درد. عليه سيدنا سيد يقولي، قال أنت عبد الله كأنك تراه. Allah يريء مشتتنا إبادة أتمن. فإن لم تكن تراه، أنت يريء مشتتنا إبادة. إذاً إذاً هو يراك. أوه، ماذا يفعل؟ يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى. يرى.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 Yani allah Teala'nın bildirmediği konularda kendini oraya sokacak kadar o tehlikeyi kaldıracak kadar şey değil cesur değil Ne yapıyor? مَلْمَسْقُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْهَ السَّائِذِ Sorulan kişi yani ben diyor sorulan kişi bu sorunun sorulduğu kişi sorandan daha bilgili değil Yani sorduğun, sorunun sorulduğu kişiyle, soruyu soran kişi aynı. Yani ikisi de bilmiyor. Yani ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Kâl. etmiyor. Çünkü sonra da şimdi çıkacak ortaya kim oldu. Biliyorlar. İnna Allah'a indahu el musta ah Ayeti. Saat, yani kıyamet saati kimin katındadır? Allah'ın Allah Allah katındadır. diyor ki takdirni an emâratihâ. o zaman kıyametin işaretini bilmiyorsun. Dedin ki soran da sorulan da aynı. Bildirilmedi bize Burada böyle bilgi yok. Çünkü yani biz de sonuçta birer kuluz. İlmimizin gittiği, ulaştığı yerler sınırlı. Soruyor bu adam. O zaman kıyametin alametleri neler? İşaretleri, emareleri neler? köle kölenin efendisini doğurması böyle bir aleyhissalatü vesselam kısa cümleyle ifade ediyor bir alamet yani köle kadının efendisini doğurması ne demek bu alimler ihtilaf etmişler aleyhissalatü vesselamın neyi katlettiği neyi ifade ettiği Ancak hepsinin ittifak ettiği konusu ki yani Aleyhisselatü Vesselam burada kıyamet alametlerini bahsederken şunu ifade ediyor. Yani durum olağan seyrinden bir çıkacak. Anormal olaylar yaşanacak. Bunlardan bir tanesi de kadının, köle kadının efendisini doğurması. i̇bn Hacer Al-Atskalayni Rahimahullah Buhari'nin şerhinde Bu konuyla ilgili alimlerin görüşlerini zikrederken baskın olan, yaygın olan görüş şu diyorlar ki, alimler buradan kast kastedilen şu, ifade olunan şu İslam orduları öyle yayılacaklar öyle yayılacaklar ki yani birçok yeri fethedecekler bu fethettikleri yerlerdeki kölelerle ne yapacaklar evlenecekler, ilişkiye girecekler bu kölelerden doğan çocuklar ne olacak? Hür olacak değil mi? Çünkü babaları, bu çocukların babaları kim? Hür. Şimdi Osmanlı zamanında da vardı, bir sürü cariye vardı, her yerden cariye geliyordu. Diyelim ki padişahın bir cariyesi var. O cariyeden de bir çocuğu oldu. Padişah hür. Kadın köle, doğan çocuk ne olur? Hür olur. Aynı zamanda kadının neyi olur? Oğlu ama aynı zamanda da sahibi, efendisi ne efendisi çünkü hür. Hem annesi hem de efendisi. Yani baskın yaygın görüş bu. Ama i̇bn Hacer bu görüşün tercih etmiyor. Diyor ki bu değil. Niye bu değil? Diyor çünkü daha farklı bir şey. Bu bilinen bir şey. Çok garip olacak bir şeyden haber veriyor O da nedir? O da diyor ki anne ve babaya isyanın baş kaldırmanın artması. Çocukların annelerine o kadar isyan etmeleri, onlara o kadar kötü davranmaları Hatta annelerin çocuklara köle gibi hizmet etmeleri. Yani öyle bir durum olacak. Bu da bir görüş, bu da bir yorum. Yani bugün bakıyorsunuz, evet, çocuklar öyle isyan ediyor ki annelerine. Ya kadınlara bakıyorsunuz, köle. Su getir, bardak getir, çamaşır yıka. Değil mi? Çamaşır yıka, bulaşık yıka, cam sil, halı yıka. Şunu getir anne, bunu getir anne. Yani bunlar 3 sene, 500 sene önce... Efendilerin, tadişanların, kölelere yaptığı şeyleri bugün çocukları annelerine yapıyor. Başka alametleri ne? F enteral hufate al urad Hufat, çıplak ayak, ayakkabısızları. El çıplak, elbise değil insanlar. Yani elbise giyme pek gücü yok adam. Bu kadar gariban, fakir. Ayakkabı alacak durum yok. Ru'a eşşah Ru'a Çoban, şah, koyun çobanları. Sen diyor, elbisesiz, çıplak ayaklı koyun çobanlarını göreceksin kıyamet alametlerinde. Kıyamet yakın Ne olarak göreceksin? Yeta fil silbunyan. Ne yapacaklar? Bina yarışına girecekler. Hangimiz daha yüksek bina yapacağız diye. Bina yarışına girecekler. Aleyesatın sen dikkat edin ne yapıyor? Burada. kıyametin bazı alametlerini bildiriyor, bazı alametlerini haber veriyor. Kual diyor ki Ömer tamam adam sonra ayrılıp gidiyor. Uzun bir süre oturdum kaldık. Bekledik. Yani olayın şoku var. Yeni bir şeyler öğrendik. Yani ganimet. Bir de sahabenin şöyle bir döneminde şöyle bir husus var. Saber, peygamber'e soru sorması yasak. Sahabeler de diyorlar? Bizler diyorlar çölden, badiyeden bedevilerin, çöl adamlarının gelip peygambere soru sormasına çok hoşlanırız. Niye? Çünkü biz soru soramıyoruz. Bize ne geliyorsa onu alıyoruz. Yasak. Düşünün arkadaşlar. allah Teala nasıl imtihan etmiş? Yani dinde böyle olacak. Aleyhisselatü Vesselam diyor sizden öncekileri helak eden neydi? Çesaret sual. Çok ne yapmaları? Bu nasıl? Bu nasıl? Hayır kardeşim. Sana öğretmiş Allah sana. Ayeti açıklamış, hadisi açıklamış. Sorma. Yehudiler ne yaptı? İnnallâhı ye'murukum entebbe'u bakara. Musa diyor ki Allah size bakara. İnek kesmeyi emrediyor. E git git. Ne diyor onlar? Kutu ulenâ rabbeke yübeyyin lennâ nâhi. Rabbine dua et bize onun ne olduğunu açıklasın. Yani inek işler kardeşim. Ne açıklasın? O başlıyor. O inek ne olmaya? Ağırlaşmaya. normal bir inekten çıkıyor. Allah arasında sınıyor onları. Ne olacak? La faridun ve la bikrun. Ne ömrü geçmiş ne çok küçük. Avanun beyde zalik. ikisi arasında. Orta yaş. Yani yine Allah Teala rahmet etti. Ne yaşlı ne? Körse genç. Orta yaş. Çakit kes. Bul. Bir diyor ki. O da ölenâ rabbeke ibeyinlenâ nâ Rengini bildirsin diye. Allah-u Teala ne diyor? Safra Sarı olacak Taki'an lewneha Koyu renk olacak Alaca olmuş Tusirrul Nazirin Bakanları ne yapacak? Mutlu edecek Yine Ne yapıyorlar? Qutu'lana rabbeke ziyinlana mahi innel bakkara tesabaha aleyna ve inna inşallah lemuhtedun Dua et Allah-u Teala'ya bize bildirsin daha çok Allah-u Teala diyor La zelulun tusirul arda Ne yer sürmüş olacak? Veya tezkırharsa Salla sulamış olacak Tamam mı? Yani onlar sordukça Allah sana da diyor Arttırıyor Bab bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam mı? ömrünüzde bir kere hac Hac yapmanız diyor Bu üzerinde fazla olanlardan bir tanesi Bir tane sahabe kalkıp diyor ki Her sene mi? Kekamda şey <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yani Evet de şey her sene olacak öyle çok inde taannut etmeye, aşırı gitmeye gerek yok sana bildirilmiş orada dur. Böyle durduk, tekledik, kaldık. Efendi diyor ki: "Peygamberimiz diyor ki: 'Ey ey Ömer, Tanıdın mı diyor bu gelen, soran soruyu? soran kim tanıdın mı? Bildirin kim bu?' Ömer radıyallahu ki: 'Kultu Allahu ve Resuluhu Bilmiyorsa diyor ki Allah ve Resulü daha iyidir. Sahabelerin ahlakı böyle Peygamberin huzurunda din adına böyle konuşman huzurunda bilirlerdi konumlarını. Yani ve daha Allah Resulü ile diyor ki hangi gündeyiz? Yani biliyorlar hangi günde onlar. Ne diyor? Allah Resulüu alem. Hangi aydayız? Allah Resulüu alem. Daha iyidir. Alaka bakın. Biliyor musun? haz aylarında değil mi? Halaka bakın. Tabi aline ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Vefat ettikten sonra Bir soru sorulursa bize bilmiyorsak Biz ne deriz? Allah'u alem Allah daha iyi bilir. Allah ve Resulü demeyiz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bu dünyadan ayrıldı vefat etti öldü. Kale aleyhissalatü vesselam diyor ki Ömer'e Haza Cibril Bu gelen kimdi? Cibril, Cebrail değil. Atâkum size geldi. Ne için geldi? Yüallimukum dínekum. Sizlere dinimizi öğretmek için geldi. Yani. yani öyle e, amacı buydu yani. Öyle boş bir şey için gelmedi diyerek Vesselam, e, Cebrail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'la bu şekilde konuşarak etraftakilere neyi öğretiyor? İslam'ı, imanı, İslam'ı öğretiyor. Böylece bizler de e, Risalemizin ikinci esasını bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse üçüncü esas olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilmek. Üçüncü esas kabirde sorulacak olan üçüncü esası öğreneceğiz. Yüce Rabbimizden bu üç önemli esası bu dünyada bizlere öğretmesini kabre girdiğimizde de soru sorulduğunda bu üç soruya doğru cevap verenlerden eylemesini niyaz eder. Sözlerimizi burada bitiririz.